Üzümün nasıl halkında Tanrı'ya bağlıysa bütün müminler bir salkıma bağlıdırlar bunlar. Nedir o? La ilahe illallah ağacı. O ağacın kükü yerde. Dalları semadadır. Hamları içinde hamları cahilleridir. Olgunları alimleridir, arifleridir, zahitleridir, ubbaklarıdır. Çürükleri de nefislerine uyanlardır. O salkımın içerisinde. Ayrı değilsin yani. Ayrı görmüyorsunuz zahirde ama bağlı, maneviyattan bağlısın. Aletelik bağlı olmasa işe yenmiyor. Görmüyor musun? Bağlısın. Herkese bak. La ilahe illallah ışığın nuru saçılıyor her tarafa. Her tarafa.